Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çok güzel şarkı, çok tatlı şarkı. Şu ben Şöyle söyleyeyim Oktay Bey, buyurun. Bunu ben ağzımla yapabiliyorum. Hadi yapalım, bunu Ama kimse bugüne bu. kadar ağzıyla yapabiliyorum. Aç, yapamadım. aç hmm. Ha Bası mı yapıyorsun? Bası Şu anda yapalım. bas şeyde olduğu için. Az önce ikini, aynısını yapıyorum. Hoş geldiniz efendim Stüdyoğlu'na. Aynısını, aynısını yapanlarınız çok olsun diyoruz. Ne kadar güzel bir dua. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, öncelikle günaydın. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, ve tebrikler. Evet hakikaten Fenerbahçe olarak tebrikleri kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Dün sen Gene maçı... Fenerbahçe olarak hayırlı uğurlu olsun kabul ediyorum. Dün sen e, dükkandaydın Dükendaydık. Dükkanımızdaydın. Hı hı. E, maçı, maçı, maçı açtın mı radyodan? Açtık maçtık, maçı. maçı dinledik hep birlikte. Çok çok güzel yapmışsınız. Çok yani. güzel yapmışsınız. Televizyon yok muydu dediler? Televizyon diye bir şey mi var ya falan dedim ben. İyi onda espriliyle toparladım diyorsun. Hı hı. Ondan sonra maçı dinledik. Sonra hep birlikte şey yaptık. Ne? Radyodan maçı dinleyip, ondan sonra müzik açar e mısınız dediler. Bir süre maçı dinledikten sonra müziğe döndük. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Ee, Tabii, elinize sağlık. Yani bir kulağımız İtalya'daydı gece boyunca. Sen peki bir e, futbol e, otoritesi olarak Hı -hı. rakiplerden hangisini istiyorsun? Vallahi zayıf olanı istiyorum ben. İstersen sayayım rakipleri. Lütfen bir cevap vermeden önce. Bugün saat 4'te kuraamız var. 4 mü? Hı -hı. Ya da 2. 1 falan oluyordu genelde ya 4 çok o geç. O zaman 2. Akşam mesela bir, bir 4 mi? ya 14 dediler herhalde. Ee, rakipler İngiltere'den Chelsea. Chelsea'yi yeneriz. Chelsea bildiğimiz Chelsea zaten. Bildiğimiz Chelsea yeneriz. Portekiz'den Benfica. Benfica'yı istiyorum ben. E, Çünkü İsviç adını ilk defa duyduğuma göre kesin zayıf bir takım. İsviçre'den Basel. Basel'i de yeneriz. Hepsine yeneriz dedim. Chelsea ile de final oynarız gibi geliyor bana. Chelsea'yi bu turda eliyip Chelsea ile final oynamak istiyorum. Hayır Basel'i eliyip Basel'i mi istiyorsun? Basel'i istiyorum ya da Benfica'yı istiyorum. Benfica yani. Benfica'yı istiyorum. Ben Benfica'yla Fika'yı eleyelim Chelsea ile final oynayalım gibi geliyor bana. Takılalım diyeceksin zannettim. Ne biçim başlık mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Onu yendik, orada takıldık falan. Evet, bundan sonra e, hedef Amsterdam. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Buyurun Egibe. Ve şöyle söyleyeyim tüm Fenerbahçeliler, e, Fenerbahçe bu kupayı alır bu sene. Alır mı ya? Tabii canım bitti. Ben hakikaten bitti gözüyle bakıyorum yani. Hadi bakalım. Hem de Aykut Kocaman'ın da böyle bir şey var. Ağır bir şey var, yor, yorumu var. Ne nasıl, yo, Ağır da bir yorum değil de. Nasıl diyeyim, böyle bir küskün yorum var. Sırf ondan alırlar. Bizi şampiyonlar ligine yollamayanlara UEFA'dan selam olsun diye. Ha öyle mi? Bugün şey duydum, radyoda duydum. Evet. Hakikaten çok güzel teselli olacak. Yani hem güzel bir cevap olacak hem de taraftar için diyecekler ki Gilemedik daha iyi oldu ya kupa götürdük ya. <gülüyor> Vallahi doğru güzel takip etmişsin ya. Hayretler içerisinde şu anda sana bakıyorum. Bu sabah bayağı bir Fenerbahçe... trafik vardı da ondan. Fenerbahçe'nin ilk dörde Avrupa'da ilk dörde kalmasından e, hemen sonra gelen ikinci gündem maddesinde senin yaptığın bu yorumlar ve gündeme olan yani bu konudaki gündeme olan hakimiyetin. Ya hiç bu kadar benim kadar e, duruma emin bakan var mı bilmiyorum da. Nasıl bakıyorsun? Bir anlat bakalım. Bitti gitti gözüyle bakıyorum ben. Ha, sen şampiyon diye. Bakıyorsun. Tabii canım Portofino yani nedir ki? Portofino ne? Ya anlaşılan da Benfica mı? Benfica. <gülüyor> Teşekkürler. Benfica'nın bir kere adında meymelet yok. Çok Sadece düşük. benim planlarımı bozabilecek şey çünkü ben finali e, Fenerbahçe Chelsea oynar dedim ya. Yarı, finalde, o, oynarlarsa yarı de finalde oynarlarsa. Yarı finalde işte. oynarlarsa erken final olur. Yine yener Fenerbahçe de. Şey, karışmış. atılabilecek bütün başlıkları attı ya yani şu konuşmasında adam. Üçüncü bir kişi olmadığı için bunu ben sanki kafa sesi gibi yapıyorum sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Ay, evet, Çok teşekkür ederiz günün yorumu için Rica ederim efendim En misafirperverler sıralanmış dünya ülkeleri arasında Evet ee, Dünya Ekonomik Forumunu biliyorsun Biliyorum. Bir rapor yayınladılar bu forumdan sonra ee, Dünyanın en konuk sever insanları hangi ülkede yaşıyor olabilir sence? Hoş geldiniz efendim <gülüyor> Diyenler mi? Hoş geldiniz şöyle söyleyeyim hiç masamız yok Ya işte biz mi? ülkemizin puanını düşürmüş olabiliriz dükkanımızda yani bir ülkenin şey cümlesini arttıran biziz. Maalesef efendim hiç masam yok. <gülüyor> ya bugüne kadar çok güzel. Türkiye bir senedir şu laf. yani y yerleşti. Normalde %20 ediliyordu. %48'e çıkardılar falan derler. Vallahi o etkilemiş. Çünkü zaten şeyde değiliz biz. En iyiler grubu var bir tane. Hı hı. Orada değiliz. İkinci gruptayız. Hadi ya. vallahi en iyiler gruba bile girememişiz. Türkler çok misafirperverdir. Zaten turizm atağımızla beraber gündeme getirdiğimiz bir slogandı. Ney? Türkler çok misafirperver. Öyle mi diyor? Tabii canım. En önemli özelliğimiz misafirperverliğimiz diye şey yapıyorduk ya. Ne bileyim sıcakkanlı olmamız falan filan değil mi? Onlar miydi? da var canım. Bütün Onlar... iyi özellikler yani. Bütün... Dürüst olunması, ondan sonra şey yapılması, cana yakın davranılması. Türk özellikler olarak da şey var, mükemmeliyetçilik. Yalana hiç dayanamamak. Dayanamamak. Bu da bir kötü özellik. Hı -hı. Çünkü biraz karşıdakinin de biraz yalan söyleyebileceğini Doğru. şey yapmayanlar. Ama gelememek. hiç dayanamazsan onu böyle laak laak yüzüne söylersin. Bu sefer adam ne olur? Adamın keyfi kaçar. Ülke olarak yalan en kusurumuzda herkesi kendimiz, kendimiz gibi, gibi düşünmemiz <gülüyor> falan. Bunlar hiç şey yapılmamış. Kriterler alınmamış. Dünya Ekonomik Forumunda tıpkı vizyona çevirmişler bu forumu da. <gülüyor> Yani bunlar birbirine oy vermiş. Zorla yani buradan da çekileceğiz yani. Neyse biz e, Türkiye dışındaki ülkelere bakalım. E, i̇lk sırada İzlanda var. En misafirperver. Valla çok acayip misafir, misafirperverlermiş. İzlanda'da kimse gitmiyor da ondan. Birisi gittiği zaman el üstünde tutuyorlardır. Herkesin tanıdığı birisi oluyor olabilir o işte giden. Ya da herkes ona o gelen şey misafire konsantre olduğu için... Bütün enerjilerini ona mı veriyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Bence öyle oluyor. Biz nasıl mesela gazetelerde falanca ünlü ülkemize geldi diye haber oluyor ya. Evet. Oraya sen gitsen İzlanda'ya. Evet. Türkiye'den turist geldi diye. manşet, Yani manşet değil de magazin sayfalarını süslersin. Valla çok çok misafirperverler. Çok sıcakkanlı. Çok konuksever insanların olduğu bir ülkeymiş İzlanda. Hı hı. Ee, kaçtı İzlanda'nın nüfusu ya? Yani. 8-9. 6 kişi abi. Yine ya ben iyiydim 7, kişi. Yani. 7 kişi bir ya kişi. kişi o... çünkü o sırada lavaboda elini yıkıyormuş nüfus sayımında. Hadi bir ya. Nerede 7 kişi olmamız lazım falan diye. Yani onun da etkisi olabilir. Kalabalık olmadığı için ülke dediğim gibi. Yani bir e, şey var hemen bakıyoruz. Bir de nereden gidiliyor İzlanda'ya ya? Kıyıdan kıyıdan gidiliyor herhalde. Teşekkürler. Ee, yani onun yüz ölçümü 2.7 dediği o değil. Yüzlü doksan üçü İzlandalıymış İzlanda'da yaşayanların. Onu verelim. Hı hı. Nüfus, nüfus, nüfus, nüfus. 319 bin. 319 bin nüfusu. Hı, 319 bin 756 kişi. Bir de net şey var çünkü yani. az olduğu için. E, 56 Iborg diye bir adam var orada. <gülüyor> Büyük ihtimalle. E, öyle en tabii en yoğun nüfus Reykavik'te. Falan filan ama... En misafirperverlerde de İzlandı. Hakkını yemeyelim. Yani, şimdi. yani az olsun, öz olsun Aa, demiş yani. Ya i̇lla böyle kalabalık, kalabalık mı olacak diye bir şey yok. Hiç, öyle bir şey yok. Bir de İzlanda'da da görülecek edilecek bir şey de olmadığından geleni böyle habire şey yapmaları lazım. Gönlünü eylemeleri lazım. Mesela Türkiye'ye geldi bir tane turist. Evet. Gitsin cam efese gitsin, şeye gitsin orada şeyleri gitsin, kalıntıları gitsin falan dersin. Müzeye gitsin, karşı bir denize girsin falan dersin. İzlanda'da da bunların hiçbiri olmadığından Habere gidiyorsun adama, ne yapalım size, ne yapalım şöyle söyleyeyim, her yer sizin falan diyorlar. <gülüyor> Türkiye'de ne diyor, şöyle söyleyeyim. Koyuyorsun cebine yok. bin kronayı. Ki krona maaşını bağlıyorlar zaten Ma adım attığında. Tabii tabii, yani zaten evet öyle bir şey. Ondan sonra geziyorsun, koyunlara bakıyorsun. <gülüyor> Ondan sonra balıklara bakıyorsun. Koyunlara bir daha bakmak ister misin sen? <gülüyor> Çok da fazla yani şey de yok ama e, ne var İzlanda'da ya? Şey, Geziyecek, ölecek. Misafirperberlik var. El üstünde tutulma. El üstünde tutulma garantisi veriyoruz. Öyle sloganı vardı 2013 için. İzlanda'nın. Ondan sonra hemen arkasına Yeni Zelanda geliyor. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda ile İzlanda'nın ortak özelliğine? Aynı sıkıntılar. Ü ülkelerin özelliğinin olmaması. Olur mu Yeni Zelanda'nın ne kadar çok özelliği var ya? Kanguru Kim? görmek ister misiniz? Bizde pek yoktu. <gülüyor> Aşa aşağı tarafa geçelim bitiyordum. Yok yok Yeni Zelanda'nın belki de bildiğimiz için İlandanın da şey, İzlandanın da özelliği vardır canım. Yeni Zelanda'da da ama Yeni Zelanda ile İrlanda, Aman İzlanda arasındaki ortak özellik az olması. Az olması. Yeni Zelanda'da öyle dört milyon mu ne? Bildiğim kadarıyla. Seviniyorlar demek ki insanlar ya. Bir bir can şenliği oldu bize de ülkemize yeni bir adam geldi diyorlar. Zaten nüfus hemen arttığını hemen fark ediyor. Arttığını hissediyor, yani arttığını. Havadan, havadan anlıyorlar yani. Oo bayağı insan geliyor gene falan diyorlarmış. Ee, Her asansör indiğinde İznanlı'da bir heyecan olur. Acaba kaç kişi çıkacak? <gülüyor> Yazmıyormuş mesela şu kadar kişilik bu kadar Görüşen, kişilik diye asansörlerde. Zaten bütün ülke bir gelse kaç kişi zaten olur diye. olabilir diye. Öyle bir dertleri falan yok yani. Ee, ama çok kibar insanlar, çok e, nezih insanlar ve çok sıcakkanlı insanlar olarak listeler e, yayınlanmış. Demek ki sıcakkanlı olmak için illa Akdeniz ülkesinde yaşamaya gerek yok. Tabii Sen doğru. onu insanlığınla ülkeni Akdeniz'e çevirebilirsin. 3 sırada Fas, dördüncü sırada Makedonya, beşinci sırada Avusturya var. Avusturya'da yani gördün, ben Avusturya, gördüm Avusturya'da misafirperverliğini. Ve, pek yani öyle değil bilmiyorum. Gençleri belki daha misafirperverdir ama Avusturya'da yaşlıların pek misafirperver olmadığını ve çok sıçak kalma olmadığını bir yaşayarak olarak, gördüm. En azından bizim gördüğümüz misafirler olmayanlar yaşlı insanlardı. Öyle söyleyeyim yani. Ee, öyle söyleyeyim gibi Ve en sonda da Bolivya yer alıyormuş. Bolivya. Bolivya'da da kimse yani ülkeye gir çık istersen ekip olarak git. Mesela böyle mesela kalabalık olup hani gezersen bir yerleri daha şey yaparlar. İndirimimiz olur mu falan filan derler ya. öyle kardeşim diyormuşum. Bala ne diyor ya. Gelmesenin gelme diyor Bolivya. Gelmesenin kardeşim demiş Umurunda değil yani Bolivyalı'nın. Gelmesen daha iyiydi diyormuş adam hatta. Biz burada Bunu rahat... bile diyor muymuş Bunu ya? Dönün. Başka ülkeye git diyormuş. Sevgili dinleyiciler turizme ayırdığımız <gülüyor> bu köşemizin sonuna geldik. Şöyle güzel şarkılarla devam edelim. Şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Çok önemli bir konuya gireceğiz biraz sonra. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Radyo turası modern savalar devam ediyor sevgili sana severler neler oluyor neler bitiyor nasıl bir dünyada yaşıyoruz neden her şey böyle oluyor diye cevap alıyoruz oktay demirci ile birlikte buyursunlar efendim bakalım bulabilecek miz çünkü direkt soru sormuyoruz bu konuda ilgili doğru hep bir, bir olaylardan bir cevaplar çıkarmaya çalışıyoruz mesela benim sana sormak istediğim bir soru en son ne zaman bir araç ittin en son ne zaman dün bir araç itme ihtimalim vardı itilmedi. Ee, alışveriş arabası itmek O sayılmaz canım Motor, Motorlu araç Motorlu olmasına rağmen benim ittiğim bir araç mı Motorlu olmasına rağmen Senin ve senin gibi insanların Ittiği bir araç ya Hatırlamıyorum 7-8 yıl önce herhalde O kadar oldu değil mi Tabii canım Peki gördün mü hiç itilen araç İtilen araç gördüm Zaten benim ittiğim de tanımadığım adamların arabasıydı Ya öyle oluyor işte zaten Yani tanımadığın adamların arabası oluyor da Yoldu, Senin araban olsa zaten şey yapıyorsun Sağa çektim diniyorsun. biraz ittim Ha öyle yaptın mı? Valla benim de en son şey yaptığım öyleydi ya. Bu bir kar yağmıştı ya en son. Yoğun kar yağdı. Aa Ankara'da. evet kimse çıkamıyordu falan filan. Kimse çıkamıyordu daha doğrusu çıkanlar da böyle bir... E... Ağırlık yapmak gerek. İtmeye de gerek yoktu da bazen... Üzerine otursan yeter mi? Tabii ben bu arada geçen yıl bayağı da bir araç ittirdim. İşte onu soruyorum 7-8-8... ben yazıyorsun. itmedim yani. Ha ittirdin. Radyoya gelip gençler, gençler it, itseniz ya diyerek. Hakikaten çok kişiye sıcak odasından sıcak... E, stüdyosundan çıkarıp benim arabanın peşinde topladım. Ne kadar güzel. Maalesef bunlar oldu Oktay Bey. Bunlar hiç güzel. olmamış gibi davranamayız. Çünkü bir gün gelir yüzümüze çarparlar. Valla çarparlar. O şey çok güzel ya. O birileri araç iterken senden yardım istemeseler bile senin gidip o aracı itmen kadar güzel bir şey var mı? Var. Bir iki tane daha güzel bir şey var hayatta. var o hep güzel. Araç iterken şey hissettim. Sanki ben çok böyle göstermelik itiyormuşum gibi geldi bana. Ya yani ben o gücümün etkisini hissedemedim Belki başkalarına da oluyordur da bu kadar ağır bir şeyi Yani e, adamlar itmeye çalışıyorlar Ben aralarına katılıyorum Evet <gülüyor> Bir şey bir güç sarf ediyorum evet ama Sen geldikten sonra araba ya da motor taşıda hareketlenmiyor diyorsun yani Ya yani böyle bir ekstra bir hareketlenme yok ya o da tabii Öyle moral şey. Sadece elimimi değdiriyorum. Nedir yani adamlara bakıyorum. Ya onlarda... elinin ucuyla yapıyorsun çünkü de ondan yani. Yo bayağı yükleniyorum. Adamların yüzünde bir rahatlama. Oh be tamam yükün büyük bir kısmını buna verdik falan diye. O galiba çok e, ne derler senkron yapılması gereken bir şey. Senkron ne demek istiyorsun Yani acaba? şey yaparlar ya o daha mantıklı. Haydi beyler bir iki üç Hıh. Bir 2 3 hın yapınca orada herkes aynı anda güç veriyor. Öbür türlü Böyle bir 2 3 öbürü... hın diye bir şey mi var kürek mahkumu gibi? Bazen bazı şeylerde yapılıyor ya öyle. Hadi ya. Birden yükleniyoruz beller falan diyorlar. He. Arabada herkes sabit olarak bir enerji veriyor ya. O Tamam. Bir, birisi biraz az veriyordur, öbürü fazla veriyordur. Ondan sonra o fazla verdi seninki fıs kalıyordur. Ama ben hep elimi arabaya şey yaptım yani. Tuttum, tuttum. Hani herkes bıraksa ben tutabilir miydim o sırada bilmiyorum da. Zaten yokuş yukarı hiç araç itmedim o yüzden. Düz müydü? Tut, Düz yoldu. Hı hı. Ya orada işte zaten iten kişinin başına gelebilecek en güzel şey. En kötü şey değil. Yani sonradan eklendiğin o ekipte senin girmenle bir fark ortaya çıkması. Ben zaten o Yani farkı... senin anlattığın şey normal şey. Yani anormal değil. O yüzden kötü hissetme kendini. Ama yani mesela sen girdin Birden araba mesela 3'e üç, takmış gibi Kimmiş hızlandı. Kimmiş bu diye herkesin bana dönersin. Evet, bırakıp arabayı bırakıp sana bakarlar yani. Ben o hissi şeyle veriyorum. Mesela işte bunun adı aslında araç itmene çok vurdurma... Bir de vurdurma anı var ya bazen hiçbir beklenti olmadan aracı itiyorsun sadece bir köşeye. Evet. Bazen de vurdurmaya çalışıyorsun. Ordurmaya vurdurma, hazırlık bu aslında. Vurdurma çalışması sırasında ben hep şeyi yaptım. Yani arabanın çalıştığını hissettikten sonra... Normalde bırakırlar ya Evet. Son bırakan olarak Baya bir koştuğumu hatırlıyorum En son bırakan ben olayım mı <gülüyor> Yani sanki <gülüyor> Son dakikaya kadar ha. Esas bu vurdurdu hissiyatını yarattığını düşünüyorum Ben ama. o kadar cesaretli değilim o konuda Çünkü yani o vurdurma anında Araba bir ups, ups yapıyor ya Hiç korkmam ondan Orada, ben. orada, ben, orada bir kere Anlıyor. elim acımıştı O geri geldiği için araba o yüzden o herhalde küçüklükten, o elim acıdığı için o şey yapıyor bana. Zaten yani derler. vurdurmadan hemen önce ben bırakırım. Beyler derler küçükken elini acıtan var mı? Ya varsa o yandan itsin. Yandan itsin derler, şey yaparlar ama e, çok güzel hakikaten bir ekip çalışması. Niye sordun bu soruyu? Ya yani şöyle Trabzon'da bir olay olmuş havaalanında. Kalkış yapmak Çağla üzereyken arızalanan Alman bayraklı bir uçak. Ee? E, ambulans uçak bu. Görevliler tarafından aprona kadar itilerek götürülmüş. Hiç o çekici araçlar falan. Vallahi bilmiyorum yani şöyle bir bir takım abiler Kravatlı abiler. Bence vardır o. Ve turuncu abiler. Onu çekecek araç vardır da. Bir, bir grup, grup insan kendi elleriyle uçağı etebileceklerini görünce hiç kimseden yardım istememişlerdi. Olur yani. mu ya bir grup insan bu kadar insandan şey vardır. Gerçi bir tane şu yanda bir yürüyen bir adam var o kadar. Ha bu kadın galiba o yüzden girmiyor mu acaba? Bir tane böyle bir Abla tüm... sen bırak demiş. O da bence kesin uçak itmek. Kaç kaç kişi itmiştir uçağı? Ee, 5-6 kişi mi? 15 kişilik grup. 15, kişi. 15 kişilik grup. Ya bak mesela 15 kişinin hayatındaki en güzel anılardan bir tanesi. O da bir şey mi? Biz uçak ittik. Hadi canım. Daha be. Niye öyle konuşuyorlar abi, adamlar? Alman diyor <gülüyor> Alman diye. Yani uçağın neresinden tutacağını da bilemezsin ya. Evet, Uçakta öyle bir e, yani biraz yüksek çünkü. Ergonomik yani. değil. Kanattan En güzeli kanattan itmek de yetişebilene. Bak kaptan, kaptan yine kafaya çalıştırmış. İkinci kaptan daha doğrusu galiba o. Çünkü e, bir tanesi de uçağın içinde. Tabii canım direksiyon tıbrısının durması lazım. Pilo, bilo, hayır belki itiyor itiyor araba gibi so, son anda ha, atlıyordur. Diyelim. Son anda atlıyordur falan diye düşündüm fıt diye, diye, fıt diye o işte şey çünkü merdiven falan da açık. Uçağın o şey çok büyük bir uçak değil zaten ama Hani o kadar itilecek kadar da küçük bir uçak değil gibi görünüyor ilk bakışta. Ama itmişler. 4-5 penceresi olan bir uçak öyle düşün yani. Ne güzel yapmışlar. <gülüyor> i̇kinci kaptan, ikinci pilot tam şeyden itmiş. Burundan. Geri Ucağı geri itmişler? O ön tekeri var ya. Ön tekerin hemen böyle 1 metre 1,5 metre gerisinden. Yok ya. İleri doğru itiyor. İleriye doğru. Ama mesela bir takım pantolonlu ve pantolonların yanında şeritler olan adamlar var. Onlar ne iş yaptığını gösteriyor acaba? bir şey mi acaba? Uçak bu? itici. uniforma gibi bir şey herhalde. Onlar mesela kanattan itiyorlar. Kanata yani. yetişilecek kadar mı ufak uçak? Ya işte şey seviyesine geliyor yine. Kanata yani yine göğüs seviyesinde. O Uzun zaman o adamları, adamları kimse durduramaz zaten. Durduramaz mı? Yani ben de olsam ki o 15 kişinin hepsine de ihtiyaç yoktur orada. 5 kişinin itebileceği bir şeyi insanlar uçak gidiyorlar diye koşa koşa gitmişlerdir. Bu mesela vurdurma değil değil mi? Aprona çekme. O uçurum kenarında yapsalardı uçuruma kadar koşup oradan uçağı bıraksalardı vurdurmaya girerdi. He. Hala dayayken. Dur dur Bu durdurmaya giriyor doğru. Neyse sonra e, aprona almışlar. E, Gerekli müdahaleyi yapın. Gerekli müdahaleyi yapmışlar. Şema'ya sağlıklıyoruz. Trabzon ekibine hakikaten süper bir ekip çalışması. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Türkçe modern sabahlar modern devam ediyor sevgili Onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Ya yemiyorum, tuz yemiyorum. Gelsin sanatçımızı dinledik. Sizin kalkuk arkadaşınız vardı bir tane. Eee Aslı diyosundaki mi? <gülüyor> hı hı, Falih. Ne adı? Falih. Talih diye biliyordum ben de onu. Falih Öngüç. Gazetede falan mi? çıkmıştı. <gülüyor> Bilmiyorum, haberim yok. Haberiniz yok mu? Yok. Biz Ağız Stüdyosu arasındaki iletişim yani çok zayıf. Maalesef ya. Oktay A Stüdyosu yani e, burada zayıf insanlar yani. artık sırf yayın odaklı olmuşlar. Abi, yani Ağız Stüdyosu'nda yıllarca burada yayın yapmış adamlar var. Böyle birisi çıkıyor, birisi giriyor falan yüzlerine bakmıyorlar. Bakmıyorlar değil mi? B. B. B. Stüdyosu... Şurada konuğumuz olsa ben yüzüne bakmıyorum yani. Bak B's Stüdyosu'nda mesela daha küçük ya. Mesela buraya biri gelse. biz Mesela iki hafta önce Erhan Konuk geldi ya. Evet. Arena konuk geldi. Ben stüdyosuna sayıştık biz. Hala görüşüyoruz Erhan abiyle. Tabii canım o B yani, stüdyosun havası ayrı bir şey ya. Yani yerimiz dar deyip şey yapmıyoruz ya. Yani biz burada sıkışıyoruz. Önemli olan iki gönlün sığdığı yere ya da üç gö Daha fazla gönlün de B stüdyosuna sığmaz. Sığmaz yani, tabii. Yani iki üç gönlün sığdığı yere her şey sığar deyip. B şey hala? Şey, sizin birbirinizden haberiniz yok B. ya. B stüdyosunda insan var Oktay. Yani şimdi şöyle bir fark var. A stüdyosu. Dinleyicilerimiz de tam şu anda gözlerine canlandıramamışlardır belki ama. B stüdyosu insan. Ağustüdyosu makine. Yani bütün teknolojik cihazların burada olması da bir tesadüf değil. orada çünkü Makineli sizin tarafta şiş. ruh var. Burada artık ruh da kalmış. Yığılmışlar makineler insanlar Hayır, birbirine ben makine da, gözüyle bakıyor. Ben makinelere de suç bulmuyorum. Ben teknolojini niye suç bulayım? O teknolojinin başında o makinelere... Onu yapan da bir şey insan. İnsanlar Sevgili var abi. abi. İlginç bir şeyi fark ettik şu anda. İnsanlar Makineyi yani. de yapan da bir insan. Onlar da var. Mesela geçen gün fail mi dedi, sen mi dedin? Ne demiş? Biriniz dediniz. A stüdyosunda durunca Güzel durunken, lafları genelde ben derim. Vallahi bu söyleyeceğim çok güzel bir laf değildi. B, galiba fail mi dedi O zaman, zaman fail dedi orada. Şu anda olmadığı için A B stüdyosuna dönüp bakmıyoruz bile gibi bir şey söyledi. İşte yalan. Ben ya ben benim gözümde B stüdyosuna. 20 dakika olmuş. Ben hiç daha günaydın dememişim. Ya diyorum bir bir müsait bir zaman olsun. Da, ya diyorum bir ikiniz abire konuşuyorsunuz A stüdyo ya diyorum bir merhaba diyeyim bir şey yapayım dinleyicilerimize en azından. Valla biliyor musun? Bazı sabahlar var. oluyor ben bütün gözüm şeyde oluyor. Best stüdyosunda oluyor. Bir insan görmek istiyor. Çünkü burada 100 yüz kişi olsun. Best stüdyosundan bir kişi olsun. Ama abi, Bileceğim ki bir... o can. Candan bir insan. Buradakiler. Gelip geçici Bir cd gözüyle bakıyorum ben onlara. Bir de biz burada azınız ya. Yani bize sahip çıkmanız Best lazım. Best yani. tabii tabicam yani. yani siz siz o gün kim söyledi onu hatırlamıyorum sen mi söyledin abi mi söyledi yani B stüdyosuna bakmıyoruz bile deyince Ben başımdan başımdan haşam kaynar döküldü resmen ya yani her sabahlar... zaman olduğu gibi yine böyle çoğunluğun yaptığı şey işte dönüp bakmıyorlar bile ya azınlık olanlara bazı sabahlar benim elim pota gitmiyor Oktay yani şu Oktay'ın diyorum mikrofonunu açmayım açmayım diyorum ki küssün gitsin bu batağı çekmeyeyim o bari temiz kalsın. Ama sonra diyorum ki bir insan sesine ihtiyacım var. Bir B stüdyosundan gelecek bir sese ihtiyacım var. O zaman hemen potunu Yani illa şey değil bazen telefon geldi diye B stüdyosunun kapısından bir baş uzandığı zaman bile bana bir yeterli bunu... oluyor diyorsun. Tabii. İnsan başı mı? İnsan bazen başını, kesilmiş kedi... bir insanın başını böyle tutsular, bundan sonra besti yusu bizimdir. O bile bana bir huzur Bazen var. çünkü kedi de bakıyor ya bu taraftan. Doğru <gülüyor> tarafta doğru. Bazen en son taraftan, stüdyoda can olsun diye kedi aldık ya. Stüdyoya bir can olsun diye. O da olmadı. Yani dünyamız nereye gidiyor? O hayvan da ilk dakikadan a stüdyosu havasına girdi. Dünyamız nereye gidiyor? Bunu araştırmış. Yani bizim konuştuğumuz konuyu araştırmış bilim insanları. Bizim noktadan yola çıkarak. Yüz kişilik bir dünya olsa demiş ve. Ee, şöyle bir takım şeyler çıkarmış, bilgiler çıkarmış. Daha iyi anlayalım diye. 100 kişilik bir dünya olsa benim kesin yani, tanımadıklarım olurdu. ismini hatırlamadım. <gülüyor> Tanımadıklarıma ulaşamadıkların siz, mı? Kuyuyu şeydi, e, siz ikiniz <gülüyor> merhabalar. Siz ikiniz hani Kuyu hocam falan diye onlarla konuşurdum ben. Kuyu ne? Ege bir tek 2 iki... 100 kişi kaldık dünyada. Bir herhalde bir, bir kuyu falan olması lazım. Ne yapacağız suyu? Şebeke kuracak halimiz yok. 100 kişi şebekeyle mi uğraşacak? Valla bilmiyorum. Yani şu andaki dünyayı anlayamayanlar için... Ee, Her küçültülmüş örnek. Jack, Jack Bey, Jack Hagley 100 kişinin yaşadığı dünyayı beslenme, dil, din, bakım, barınma gibi olguların yer aldığı bir grafikte gözler önüne sermiş. Tamam. Yani mesela şöyle... 100 kişi var dünyada. 100 kişi var. 50 erkek, 50 kadından oluşan bir dünya var. Tamam. Bunun 26'sı... Elinize 50'miz, dünyamız. Aynen öyle diyor. 100 kişi olması 100 kişi kalıcı anlamına gelmesin diye bir formülle başlamış. Üreyeciz Tabi. E, 26 ise çocuk bu 100 kişinin. 74'ü yetişkin. 8'i de 65 yaş üstü. Yaş dağılımı da böyle. Tamam hı. mı? Barınmadan Hiçbir... <gülüyor> Ben kendi fark ettiğim şeyi belki anlamamış dinleyicilerimiz vardır. Zannetmiyorum anlamamış olanı bu adamın seçimi değil değil mi? Bu dünya nüfusunun yüz kişiye oranlı. Tabii evet Hı. evet. 26 tane çocuk var dünyada. 26 çocuk var. %26'sı çocuk yani. Dünyayı o zaman orta yaşlı mı? Dünya tabii %8'de 65 ve üzerine yaşlı diye Hı -hı. düşünürsen. Yani 18'e kadar da çocuk diye düşünürsen. Bu 18 %8'in içinde 80 üstüleri falan yapmış mı? Tabii canım. 65 yaş ve üst diyor. Ama 65 yaşla üstü arasında... Dağlar kadar fark var. Ne demek istiyorsunuz? Birisi 65 yaşında yeni emekli olmuş, öbürü 85 yaşında roket bakıyor. <gülüyor> bu roketler güzelmiş falan. Yani o... onlar aynı yüzde içinde. Aynı mı görünüyor? Tamam. aynı değilim. Zaten ortak oldukları bir tek dilim. Evet. Var yani. Çünkü hepsi farklı farklı insanlar. Hı -hı. Ee, şimdi bu 100 kişiden 77'sini... Çocuklar da mı şey? Çocuklar da. Bayan çocuk var. Bayan çocuk, bay çocuk, bayan çocuk. 11 bay çocuk. çocuk 13. Tabii, değişik. <gülüyor> değişik, değişik, değişik. 100 kişinin 77'sinin evi var. Tamam. 23'ünün evi yok. ev yok dediği kirada mı yoksa ev barınacak yeri yok. Evsiz evsiz. Hı hı. 100 kişiden 23 kişiden... Çokmuş kişi... ya. Çok tabi ya. Bu kadar adam sokakta nasıl yaşıyoruz? Koşsuz koca dünya kime yetmiyor ya? 77 kişinin evi var. Bunlardan herhalde birinin ikisinin çukur ambardadır değil mi evi? Çok büyük. <gülüyor> yani... <gülüyor> ben en az bir kişi 2 kişi olacağını düşünüyorum O %8'in %4'ü Çukur ambarda oturuyor Büyük ihtimalle %1'i ee, huzur evinde Barınmada durum böyle %23'ü e, Evsiz Maalesef ne acı başka <gülüyor> Onun dışında dil Dil konusunda 100 kişiden 12 kişi bir dili konuşuyor Hangi dil? En çok da bu dil konuşuluyor 12 kişi kendi arasında e, bir 1 1 1 1 1 konuşuluyor Çince mi? Çince konuşuluyor Sonra 5 kişi bir araya geliyorlar. İspanyolca konuşuyor 5 kişi. 5 kişi de İngilizce konuşuyor. Diğerleri peki anlıyor mu İngilizceyi? Bu ana dil şey mi? Valla sonuç olarak hazırlığı hepsi bitirmiş bu yüz kişinin. Hayır yani ne bileyim. Hazırlık biliyorsun. okumuşlar. Ben de İngilizce konuşuyorum. Ee, yedek listeden Anadolu listesini kazanmış bir kişi olarak. Beni dünyada İngilizce konuşan nüfusta mı sayıyorlar yoksa ana dili İngilizce olanları mı sayıyorlar? Yok canım. Ana dili değil konuşan. Yani sen de İngilizce biliyorsan sen de sayılıyorsun. O zaman azmış biraz İngilizce. Bana biraz az geldi. Ya da sen tamamen kendi hislerinle yorumladın. Ben, ben bana mantıklı gelen cevabı verdim sana. Öyledir ama bence ya. Ana dil mi? Tabii canım o ülkelerin ana dilini düşün. Nüfusuyla yoksa nasıl ölçecekler dili? Evet, İspanyolcaysa gerçi tabii de şey olabilir ya. Ana, ana dil olabilir. İspanyolca, İngilizce ile aynı ben bu olamaz yani doğru. 100 adamdan 5'iyle rahatlıkla konuşuyorum. Sizin de bir sıkıntınız varsa sonuçta bana söylersiniz, <gülüyor> ben söylerim. 5 kişi İspanyolca, 5 kişi İngilizce, 3 kişi Arapça, Hı -hı. Hintçe, ondan sonra gidiyor Bengal dili. Ondan sonra 3 kişi Portekizce O da Biz e, Türkçe olarak görünüyor muyuz bu listede yoksa Ural Altay dil grubundan mı görünüyor Portekizce 2 kişi Rusça 2 kişi de Japonca konuşuyor Diğer 62 kişi 2 kişi Japonca o, <gülüyor> mı konuşuyor Japonya'nın nüfusu ne ya Japonya'nın nüfusu Demek kalabalık. kişi de Türk. Kalabalıkçalar canım Yok. Kalabalık mı Japonya değil zannetmiyorum Japonya'nın nüfusuna bakalım da Şimdi şu 62 kişi diğer diller demiş Bu 62 kişi hani Az önce bahsetmiştik ya şey diye ee, çukur barda oturanlar var Aha. diye. Onlar da Türkçe büyük ihtimalle bir buçuk kişi falan oluyor yani onlar. Tamam, yani güzel. bir. E, e o kadar olacak zaten. Bir baba bir çocuk. Tamam. aralarında onlar konuşuyor. Bir de kimse anlamadığında Kimse kahveler. Yani iki kişi değil ama. Ne bu bunlar Ne bu çan çan çin çin diye konuşuyor bu 11 kişi falan diye. Hep dedikodu yapıyor. 127 milyon. 530 bin Japon yanan nüfusu. 120. Hadi ya bizden kalabalık bir küçük ülke. Yani bundan 4 sene önceki veriler böyle. O zaman 2 tane mi Japon vardı orada? 2 Japon var. E, bir tane Türk o zaman var. Türkçe bilen bir kişi var. Nüfustan gidersek. Ya, Kimle konuşacak o adam? Olur hocam Türkçe başka, Türkiye Cumhuriyetler'de falan onlar da Türkçe sayılıyordur ya. Orada nüfus sağlam mı? Sağlam derken çok mu anlıyorum Yani bu %'ye yani. girecek bir kişi var mı orada? Var bir 1,5 falandır ya. işte ikiler yazılmış öyle düşün. Nasıl? Birisi çatpat mı konuşuyor? İşte bir buçuk kişi falan konuşuyor. Çocukla mı konuşuyorsun? Ya dedim ya işte bir baba bir çocuk. Daha yeni öğrenmeye başlamış bir çocuk. Hakikaten ya. <gülüyor> Çünkü genç nüfusta da fazla çukur ambarda. Baba buyuyor mu? Bir tane buyuruyor çocuk mu? var yani. Ondan sonra... <gülüyor> bu... <gülüyor> ne Ne? mu? Ne de mu? Ne diyorsun ya? Bir konuşacak adam yok. Ee, kıtalara bölecek olursak. Bu 100 kişiler 60 kişisi Asya'da yaşıyor. Tamam. 15 kişisi Afrika'da yaşıyor. 2 kişi çukur ambarda... O, Gerçi o Avrupa Çukur Asya diye geçiyor O zaman Asya'ya katılmıştır o Eurasia dedi Avrupa ve Asya Çukur Anbar Asya'nın birleştiği bir bölge Yani Ankara'nın jeopolitik önemi Çukur varla Asya arasında bir köprü Ben de şey diyebiliyorum yani Çukur Anbar Asya ile Çukur Asya'yı birbirine bağlayan Çukur Asya Çukur, Çukur Asya Anbar. denen yer Yani evet. Çukur Anbar Bridge Together Bridge Together hakikaten daha hatırlayalım. 14 kişi Amerika 11 kişi de Avrupa'da yaşıyor biz dediğimiz ya gibi Çukurambar'da Avrupa, yaşıyoruz. Avrupa'dayız. Asya'da <gülüyor> sayılıyor. Ondan Çukurambar, sonra... Çukurambar Asya'da sayılmıyor işte. <gülüyor> Avrupa'da mı sayılıyor? Hayır ya Çukurambar. O kıtalar ayrışırken o ayrı kıtayı bir şekilde Avrupa Asya arasında almış. İşte o a, a, Asya için abi. Asya ile Çukur Asya'yı bağlıyor birbirine Çukurambar. Öyle mi? Evet. Ben o, sana ben bildiğim... bir şey biliyorum da söylüyorum okuyorum herhalde. Ben, ha ülkemiz Çukur Asya. Ülkemiz değil Çukurambar. Ben ülkemizin çukuran varlı Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü olduğunu düşünüyordum. Avrasya gibi ha. Çukur Asya. Yani benim bildiğimde çukuran var Asya ile Çukur Asya diye bir bölge var. Çukur Asya'yı birbirine bağlıyor. Zaten Yok, Çukur sonunda Çukur Asya bitiyor. Yani Asya'nın ortasında bir bölge. Çukur, Çukur Asya. Asya bitmez oktay. Çukur Asya tam Mavera Ünlüyere kadar uzanır. <gülüyor> Çukur bakal. Çukur Bakkal da nerede olduğu herhalde. Herhalde belli. Belli. Ee, bu arada e, mesela biraz da eğitim durumlarına bakalım Tabii bu 100 yani. kişinin. 7 kişi üniversite mezunuymuş. Peki Ohtay bunların kaçı birbirinin komşusu oluyor? Komşusu oluyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ama bu 7 kişinin tamamına otel otobüslerine binebilir kimliği verilmiş. İnanabiliyor musun buna? Ne kadar güzel. Ve e, bilgi konusunda 7 kişi üniversite mezunuymuş. 22 tane de bilgisayar kullanan var demiş. Bilgi Çok azmış. Olarak. %22 ondan sonra beslenme çok moral bozucu 15 kişi yetersiz besleniyor 100 kişiden bir kişi açlık sınırında, açlık sınırında. 21 de aşırı kilolu yani her 100 kişiden bir kişi dünyada açlık sınırında yani, yani o 21 kişi yaşıyor dediğimiz adam Az yese diğerleri de doyacak hem kendi sağlıklı olacak yanlış mı doğru 21 kişi hem aşırı kendi kilolu. sağlıklı olacak hem o açlar doyacak hem o açlık sınırında yaşayan adamın gözü açılacak. Aynen öyle. Aynı şekilde yine moral bozucu başka bir şey de su konusunda. Hı hı. E, 87 kişinin sağlıklı su kaynağına sahip e, olduğunu biliyoruz. Ama 13 kişinin e, herhangi bir su kaynağı yok. Bütün bunlardan sonra e, aslında şeyinde tam dün e, Stephen Hawking'den bir açıklama geldi. Gördün mü sen onu? Ne dedi? Yeni bir gezegen bulmamız şartoş dedi. Taşınmak için. Taşınmak için. Çok yani. yakın zamanda yani böyle bir e, şeyle karşı karşıya kalacağız ki hemen en kısa zamanda bulmamız lazım. Bırakın oto otobüslerini falan diye açıklama yaptırdı ben Yeni gördüm. gezegene gerek yok. Çevreciler ne kadar güzel söylüyor Şimdi Yeni gezegen için dünyanın masrafını yapacaksın. On yerine bir tüketim alışkanlıklarını değiştir. Bu gezegen babana, dedene yani şey torununa yeter. Yetime alışkanlıklarını Tabii değiştirmek yeni başlayalım. gezegen bulmaktan büyük ihtimalle daha zor olduğu için Stephen Hawking böyle bir tavsiye var. Yoksa ben, ben tüketim alışkanlıklarınızı değiştirin" deseydi dert. Şöyle demiş zaten. Şöyle diyeyim, gezegen çok daha zor. Çok daha zor. Büyük ihtimalle onu düşünüyor. Yani sonuç olarak Başka adam bir gezegeni kemirelim bitirelim mi diyor. Başka bir gezegen tamam diyor. Onun da zamanı yani sonu gelecek ama diyor eğer bunu bulmazsak diyor insan ırkının diyor topluca sonu gelecek diyor. Yani açık açık bunu söyledi. Ee, i̇nsanın geleceği için uzay araştırılmalarının sürdürülmesi şart oş demiş. Peki çok Sultan, teşekkür çok, ediyoruz kendisine. Hakikaten çok teşekkür. Anlayana, anlayana. Çok, ağr, ben bunu çok ağır. Çok ağır konuşanla ile bir. Tek, tek kelime söylüyorum. ettin ama çok ağır Modern sabahlar, Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radio Tuvası, Modern Son dakikada sevgili dinleyiciler Güzel bir kapanış yapıyoruz haftaya Soğuk başladı yağmurlu başladı Esti gürledi falan fıstık Ama güneşin haberini vererek Müjdesini vererek bitireceğiz haftaya Dinleyicilerimize bu güzel haberi verelim Önce başka neler oluyor onlara da sen ver Güneş Güzelleri o... ben vereyim çirkinleri de sen var <gülüyor> Keyif ve ötesi Teşekkür ederim ee, İkisinde sensin değil mi Keyifle ötesi de ötesinde. <gülüyor> Nerede de mi? benim Nerede ötesi mi? de. Mendebur bir haber var. Bir, bir, bir elanet var. O da bende. Bizim öyle Türk sanat müzikisi şarkılarımız. Ne o? Bu tip sözlerle bezeli olsa tiksinmez miydik? Kötü kötü mü? Keyif de ha. sensin ötesi de falan. Keyif diye bir kelime yok değil mi Türk sanat müziği şeyinde? Hiç yok. Ben hiç denk gelmedim. Hıncalı Hulç öncesi dönemde yok. Ondan sonra şey adamın divisin falan diye... Şeyler olur. Samime sanayi daha şey dinleseydik. Prenses olmak için prens olmama gerek yok. Ben kralın kızıyım. Diyor ya sanatçı bazı kelime, bazı kelimeleri e, dönem dönem işte böyle kullanılması yoğunlaşıyor da. Mesela hiç kullanmadığımız ama şimdi biliyorsun Hakan Burak var ya benim. Aha. En büyük en büyük yeğenim. Bir, numara, bir numaralı yeğenim. Ablamın oğlu. Senin ee, genç kuşak habercin Habercim. O şimdi mesela bu sınavlara falan filan da hazırlandığı için. Dün mesela onunla... Şey, şeyde öğrendim azım azımsamak diye bir kelime var. Mesela o sınavlarda işte o bildiği için hmm. azımsamak mı küçümsemek farklı şey yani Öktay dayı falan filan diye böyle bir şey ne mi ne mi azımsamak falan diye hiç kullandığımız bir kelime değil azımsamak. Değil mi ya? Mesela ben kullanıyorum abi. Nerede kullanıyorsun abi? Bana en son kullandığın yeri söyler misin? Tamam. Uydurmadan ama. Ya biraz... Yine de uydurduğunu bileceğiz de yani yine uydurman. kullanmak şart mı? Doğru ben kullanırsan da doğru, çünkü. Doğru yani. kullanmıyor olabilirim. Yani hep kullan bakalım. Kullan azımsamayı bir şeyde kullan. Cümle içinde. Bana da pilav azımsar mısın? Emine Hanım'a söyledim en son. Sevgili yani pilavı Önce az, az, Emine Hanım'a sonra <gülüyor> size bırakıyorum. Yani takdirinize bırakıyorum. Pilavı az koy diye. Öyle değil işte. Sen yani küçümseme diyemezsin ki pilav küçümsenmez canım. Mümnüs gibi yemek. Azımsa yardımcısı. Yani sen, az bir kepçe. Bak ben cümle içinde kullanayım mı? Hı hı. Sevgili dinleyiciler müsaadenizle. Ee, sen Emine Hanım'ın pilavını azımsıyorsun. Zaten evet, ya yani o bana azımsasın istedim. Ha hala anlamıyorsun. O bana azımsasın nedir ya? Az yani, koy. Az anlamında. koysun evet. Sen az koysun anlamında kullan. Evet. Az başka bir kelime, başka bir cümle içinde kullan. Mesela eee mesela başka. Yine azımsamak olur. olsun canım. Yani şey yap. Tavuğunuz ya, güzelmiş. Bir azımsar mısınız? Sevgili niceler, <gülüyor> <çorba>. faketmişsinizdir, <gülüyor> <gülüyor> faketmişsinizdir azum samak. Hikiren <gülüyor> verdiği örneklerde hep <gülüyor> yemek konusunda. Yani, çorba, bugün, bugün pilav olur, yarın çorba olur, yarın mesela ertesi gün köfte olur. Mesela şunu soracağım. bir tane daha bir bak, Peki, bir, bir örnek daha Biz, verin. Ben bir şey bir yarım saat sana. azımsar bir mısın? Ne demek o? Şimdi anlaşılmadı bu. Anlamadın mı onu? Bir yarım saat azımsar mısın? Evet. Yani çok beklemenize gerek yok. Az bekleyeceksiniz. Bir yarım saat. Beklemek nerede? Bir yarım saat azımsarmışsınlar. Şey mi? Dükkana geliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Orada efendim, azımsanmaz. Yarım saat bekle. Yani orada azımsanma olmaz. Ne o zaman azımsan? Yani dükkanla masa beklemek için yarım saat uzun bir süre. Ama mesela üç gün beklemişsin. Ankara'dan geliyor. Ankara'dan İzmir'e geliyor. Aa, nerede kaldılar falan falan? Bir yarım saat azımsayın ya. Anladım. O zaman peki şuna da cevap verirsen tam Tabii. <gülüyor> anlamış olacağım örneklerini sevgilimizler müsaadenizle <gülüyor> zaman kaybı gibi görünebilir size çünkü ama bunlar hep öğretici şeyler. Bunlar hep Türkçe. Ee, peki mesela tamam çorba pilavı çok güzel örneklerini verdim. Zamanını da verdim. Mesela bak beklemeyi de verdim yani. ee, bir şeye gidiyorsun. İş görüşmesi. Yok yemek yemek yemek için bir yere gidiyorsun tek başına. <gülüyor> tamam. tamam. Önden güzel çorba almışsın ondan sonra yemişsin sonra böyle bir tane pide gelmiş yormamışsın. Evet. Bir, bir az bir şey istiyorsun salata da gelmiş onun yanında salatayı tamam. erken bitirmişsin denkleştirememişsin salataya pide'nin biraz ya ana yemek gelmedi hayır ana yemek geldi canım işte pide bir yiyorsun kaşarlı ha, kaşar. ben yiyorsun. öyle böyle ortaya banmalık pide zaten yok yok hayır öyle bir buçuk bir buçuk istemişsin ama tamam salatan Yenide erken yetmemiş. bitmiş evet salatan erken bitmiş ha salata mı isteyeceksin salata tabii. isteyeceksin ama yani bütün e bütün <gülüyor> hani bir porsiyon salata istersen de çok olur hadi bunu da kullan o zaman Madem çok iyi biliyorsun hadi bundan kullan. Bir yarım salata alabilir miyim diyebilirim mesela. İlla yani azımsamayı mı kullanmam lazım yoksa sen temel iletişim becerilerimi mi test ediyorsun? Yo hayır ya ben azımsamayı. Ben orada derdimi anlatabilirim yani. Onu... Azımsamayı kullan. Onu bir sevgili Nicil'le herkes onu bir... bilsin de yani orada ben rahatlıkla anlatırım. Azımsamayı nasıl kullanır? Nasıl kullanır? ile kullan hadi bakalım. Şefim azımsar mısınız? Salata yok, bak gördün mü olmadı? Daha az bakar mısınız anlamında azım sar mısınız? He, sen çağırıyorsun daha, ben de salatayı göstererek <gülüyor> azım sar mısınız diyorsun zaten şefim az azım azım sar mısınız dedim. Tamam geldi zaten o şey, adam azım samayı çok liberal kullandığımı anladı. Buyurun efendim dedim. Ee, o adam orada yanlış iş yapıyor bence yani o bunu bunu böyle anlayıp böyle yorumlayıp hayatı devam ettirebilen bir insan. Biraz salata azım sarılmadı Orada değil başka bakayım. bir yerde olmalı. Salata azımsar mısın bana dedim. Şöyle Hay söyleyeyim evet efendim. ayrı veremiyoruz dedi. Azım sarsanız yeter dedim. Çok güzel ya. Bunda da kullandığına göre o zaman ben bugün kelimeyi doğru yerde kullanmışım. itibaren ihtimalen personelimizle gündüz bu kelimeyle konuşmaya başlayacağım. Azım samak mı? Hı hı. Bakalım nasıl yani şey olarak anlaşılıyor mu? Yalnız şöyle bir e, genelde karıştırılıyormuş işte Küçümse, küçümsemekle azım karıştırılıyormuş. Ee, yanlış anlamasın çocuklar. Azımsama onu... garibi onun da neydi ya? Hor görme garibi. Hor görmek. Küçümseme e, hor görme, azımsama az görmeme. Evet yani cansızlar Necelik üzerine eşyalar yok. üzerine olunca azımsamak da işte canlılar üzerine olunca küçümsemek gibi bir durum. Ama e, sen de güzel yemekler üzerine kullandın. Yemekler üzerine. Güzel oldu. Mesela İskender söyledin. Ondan sonra İskenderde porsiyon bellidir ama azımsayın. İskender mısın? geldi yağla geldi adam. Yağ alır mısınız? Ne yapacaksın? Parmağla. Azımsayın. Azıcık şey koy. İkincisi daha güzel değil mi Mesela yani azıcık azıcık alayım demek. Hayır azımsamak daha, daha, Mesela dönerin üstüne <gülüyor> cüceler atıyor olsaydı Canlı bir şey. Tavşanlar atıyor mesela. O zaman ne derdin? Azımsayın demezdin. Küçümseyin de sen. Bunu bir miktar tabşanatardı gibi. Sevgili <gülüyor> dinleyerek her şeyin bir örnek olduğunu bir kez daha hatırlattık. Dil Güzel dersin. bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi sabah esprilerle şakalarla yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın. bir gün, bir gün olacak.